5 yaşında olan Efe, ebeveynlerinin koyduğu kurallara isyan etmeye başlamıştı. Öncesine kadar uyumlu davranışlar gösteren Efe, son zamanlarda yemek seçmeye başlamıştı. Uyku saatinde uyumaya, banyo yapmaya, diş fırçalamaya karşı çıkıyor, odasını artık toplamıyordu. Milhassa daha dağınık ve düzensiz olmaya başlamıştı. Anne ve babası bu duruma anlam veremiyordu. Kuzenleri geldiğinde onlara karşı agresif tutumlar içine giriyor, oyuncaklarını ve odasını paylaşmıyordu. Aile yeni evlerine taşınalı bir ay olmuştu. Burada pek arkadaşı olmayan Efe, sık sık eski mahallesinde babaannesi ve dedesiyle olmak istediğini söylüyordu. Anne ve babası kurallara karşı çıkan Efe'ye yeni oyuncaklar alarak, ABM'lere götürerek, yatma saatini geciktirerek ya da yıkanmak istemediğinde yıkanmasın, yemek yemeyi istemediğinde yemesin diyerek yardımcı olmaya çalışıyordu. Fakat durum giderek kötüleşiyordu. Oyuncaklarını kırmaya, hikaye kitaplarını yırtmaya başlayan Efe, annesinin ve babasının kişisel eşyalarını karıştırıyor, onlardan tepki aldığında ise beni sevmiyorsunuz, beni istemiyorsunuz diye öfkeleniyordu. Evet Efe'ye ne olmuştu da evdeki kurallara karşı çıkıyor ve söz dinlemiyordu. Bakalım bugün uzmanımız Efe ve ailesini nasıl değerlendirecek ve benzer sorunları yaşayanlara neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim adım adım insana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bugün yine güzel bir konuyla birlikte olacağız. Ama öncesinde geçen hafta İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ve iki tane kızımız çıktı biliyorsunuz göçük altından. Birisi 65 saat sonra Elif Bebek, 91 saat sonra da Ayda Bebek. Bize umut oldu belki. Ben bu tarz durumlarda çok konuşamıyorum. Genelde yazarak hep duygularımı ifade ediyorum ama ailelerine geçmiş olsun diyoruz onlara da. İki yavrumuzun o hali bizi hem gözyaşlarına boğdu hem de sevince boğdu. Rabbim inşallah bir daha afetten her türlü böyle doğa felaketlerinden korusun ülkemizi, insanımızı diyelim. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, duanın, kardeşliğin daha da tavan yapacağı günlerin habercisi olmuş olsun bu deprem diyelim. Ve ben konumu takdim edeceğim. Öyküyü dinledik. Öykü üzerinden yine değerlendirmeler yapacağız. Konumuz kural tanımayan çocuklar ve Efe bebeği, Efe 5 yaşındaki Efe'yi anlatmaya gayret ettik. Sizler efendim sorularınızı bize adım adım insandan yazmaya başlayın. Ben hemen konuğumu takdim edeyim. Çok kıymetli arkadaşım, doktor, psikolog doktor Esra Celan bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. İzmir'deki deprem fazlasıyla hepimizi etkiledi toplumsal bir travma sonuçta yaşadığımız şey. Beraber üzülüyoruz. Elif ve Ayda Bebek gibi güzel haberlerle de beraber seviniyoruz. Onlar bize hala her şeye rağmen umudun olduğunu gösterdi yaşatan Allah'a da hamdolsun. Çok şükür. Evet. evet. Böylelikle e, şunu bilin e, yani her yayın zordur ama böyle zamanlarda daha zor yayın yaparız. Ben e, lisan edersem şimdiden affola diyorum çünkü günlerdir uykusuzum öyle söylemiş olayım. Etkileniyoruz. Et, e, psikolog olduğumuz için böyle bir e, duygu duvarımız örülmüyor. E, i̇nsanız ve etkileniyoruz. Etkilenmeye de devam edeceğiz. Sadece buna rağmen hayatın koşturmacası rutininde de kalmaya devam ediyoruz. Çünkü insan için hizmet etmek istiyoruz efendim. Ve e, Efe 5 yaşında e, hazırda bugün e, konuşuluklarına açıldı. Efe Efe'de ne değişti de ne, niye böyle oldu kural tanımayan önce istersen ya sana bırakıyorum benim sorularım var. Bir çocuk neden kural tanımaz neden kuralları çiğner neden anne babasına karşı gelir her zaman yaptığı şeyleri bir anda neden tersine döner. İşte biz bunları konuşuyoruz sevgili ebeveynler bu sorunları yaşıyorsanız lütfen bizlere yazın yaşını cinsiyetini de yazın Hı. onu söylemiş olayım. Ne kadar zamandır bu sorunu yaşadığınızı yazın ki değerlendirmek bizim için daha kolay olsun aksi halde çok havada bilgiler vermek zorunda kalıyoruz diye uyarımı yapmış olayım peki. Kurallar aslında ne anlam ifade eder? Belki buradan girebiliriz. Sonra evet. da Efe'yi değerlendirin. Çünkü aile dinamiklerinde de değişiklikler var. Ne oluyor da evet. değil mi? bazı şeyler bozuluyor. Evet. Kurallar öncelikle çocuk için kural ne ifade eder? Sevgili Tuba şöyle yapalım mı? Efe'nin hikayesini biraz önce zaten sen bize aktardın. Efe'nin hikayesini e, izleyenlerimiz kendileri anne baba olsaydı Efe'nin annesi babası olsaydı ne yaparlardı? Onların da yorumlarını alalım. Aa güzel. Ne evet. dersin? Çok hoş olmaz mı? Böyle interaktif hem. Evet. Bakalım onlar ne düşünüyorlar? Böyle bir durumda çocuğun ihtiyacı nedir ya da nasıl davranmak gerekir? Hı -hı. Biz de bir yandan muhabbete devam edelim. Güzel. Ederiz. Zira burada Efe'nin anne ve babası zaten ne yapıyor? Bu kurallarda esnemeye gitmiş. İsteklerini AVM'lere gidiyor. Oyuncaklar alıyor. Neden? Evet. Çünkü Efe istiyor ki eski mahalleye gidelim. Babaanneme, anne, babaanneme dedemeye gideyim göreyim istiyor oradaki arkadaşlarını. Tabi bunu kapatmak için ailede o yarayı sarmaya gayret ediyor. Ki, siz ne yapardınız diye evet. Esra Hanım soruyor. Yazmaya başlayın böyle bir durumda karşılaşsaydınız çocuğunuz böyle tepkiler verseydi siz nasıl önlemleri alırdınız, nasıl durumu idare ederdiniz diye sormuş olalım. Buyurun. Evet. Şimdi Efe ile ilgili zaten konumuz kurallar. E, kuralları taşınma sonrası e, çiğneyen, işte dişlerini fırçalamayan, yemeğini saatinde yemeyen, e, arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmayan 5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ee, taşınmayla beraber aslında olaylarını yüksekmiş ama bu e, bir başka ailede çocukluktan beri doğu, doğuştan 2-3 yaştan itibaren başlayabilir. Yani ille de e, böyle bir olay olmasına gerek yok ama taşınma kardeş yeni bir eve yeni bir kardeşin gelmesi aile içi huzursuzluk gibi bu tarz olaylarda bunları tetikleyebiliyor çocuğun hareketlerinde davranışsal bazı problemler görüyoruz burada çok net kurallar üzerine bir konuşmak konuşmak zorundayız kurallar aslında dışarıdan bakınca bir yetişkin olarak belki bizi dahi rahatsız eden bir yanı var gibi geliyor bize ama esasında durum çok farklı yetişkin olarak bizler de özellikle de çocuklar kurallara İhtiyaç duyuyoruz hı hı. bizim için çok önemli kurallar özellikle e, bir çocuk gözüyle bakalım çocuk e, dünyayı tanımaya çalışıyor ve bu konuda rehber olarak annesini babasını çevresindeki insanları öğretmenini e, örnek rol model alıyor hı hı. ve bilmediği bir dünyada e, düşünsenize şöyle düşünelim Tuğba Hanım bir şehre gidiyorsun başka bir ülkenin şehri olsun dilini de bilmediğimiz bir yer olsun e, Normalde kendi eski yaşadığın şehirde insanlarla kaynaşıyorsun evine davet ediyorsun yaptığın şeyler orada insanlar böyle garip garip bakıyor sana diyorsun ki neler oluyor burada bir farklı bir durum var buranın geleneği göreneği burada bir keşke birisi benden önce bu şehre gelmiş benim de dilime bilen birisi bana bu konuda yol gösterse keşke kuralları net olarak bilsem aslında çocuğun bakış açısıyla durum tam olarak böyle dolayısıyla kurallar çocuklara güven verir. Kurallar çocukların kendilerini geliştirdikleri dönüşüm içerisindeki sonuçta hiç durmadan bir gelişim dönemi içerisindeler. Bu dönemde kendilerini keşfetmelerini, dünyayı keşfetmelerini ve anne babaya güven duymalarını da sağlar aynı zamanda. Ee, bu keşif ve merak sürecine destekler kurallar. Hı hı. Eğer kuralsız bir hayattaysa çocuk ve yetişkinler bizler de öyle. Ee, kuralsız ve sınırların olmadığı özgürlük aslında özgürlük değil anarşidir. Hı hı. Sadece kaos çıkar. Evet. Ee, bu açıdan kurallar bizim düşündüğümüzden çok daha elzem ve gerekli. Şunu çok önemsiyorum çocuklar rutini ve sınırları bilmek ister. Rutini Sen severler. İnsan değil mi ya? İnsan bunu istemez mi? hani? Değil e, mi? Ne olacağını bilmek aslında bu. Kaygının, anksiyetenin aslında panzehridir. Doğru belirsizlikle Rutin. başa çıkıyorsun. Hı hı. Belirlilik geliyor değil mi kurallarla? Oğlum mesela dışarıda herhangi bir insana vurursan canı acır ve bunu... Başka insanlara vurulmaz. Aa, demek ki bu dünyada toplum içerisine çıktığımda bir başkasının canını acıttığımda tepki alacağım. Şimdi kuralsızlıklarla büyüyen çocuklarda biz şunu çok görüyoruz sevgili Tuba, e, Şeye çıkıyor mesela büyüyor toplum içine karışıyor. Evde gördüğü o prens prenses durum yok. Tepki almaya başlıyor. E, dışlanıyor. Arkadaşları tarafından. O zaman ben burada ne diyeceğim? Ya benim çocuğumu dışlıyorlar işte davranışlarında problemler var değil. Bir saniye. Tüm çocuklar aynı doğuyor. Demek ki benim dönüp ebeveyn olarak kendime, kendime bakmam bakalım. lazım. Demek ki benim tutumlarımda bir tutarsızlık var. Bazen belki çok anlayış gösterdim. Bazen belki çok ıı, aşırı katı kurallar uyguladım. Şimdi de zaten bunları konuşacağız. Bu kurallar nasıl olmalı? Hı hı. Bunlar önemli. E, çünkü şöyle bir şey var. Kurallarda da e, mutedil olmak önemli. Yani... Çok ciddi kuralcı ebeveynler, kontrolcü ebeveynler olmak mı Hı. sağlıklı çocuk için evet. yoksa tamamen gevşek her istediğini yapmak. Bak, i̇kisi de iki uçta örnek veriyorum ama biz bunun ortasını bulmayı da öğreneceğiz. Belki e, bazı kuralların bazı zamanlarda esnetilebilir olduğu da önemli. Bu da çocuklara güven verir. Öteki de anksiyeti oluşturur. Yani kuralların hiç olmaması da bir e, kaygı faktörüdür ama kuralların, hiç esnememesi, kas katı olması da çocuğu psikolojik olarak olumsuz evet. etkiliyor. Çok önemli noktalar bunlar. önemli ki çocuk gelişiyor, dönüşüyor. Çocuğun de değişmesiyle beraber zaten o kuralları anne baba böyle adeta bir şey gibi düşünün. Bir takım lideri, takım kaptanı gibi düzenli olarak onun gelişimini seyretmesi gerekiyor anne babanın. Mizacına dikkat etmesi gerekiyor. İki kardeşe bile aynı kuralları, aynı sorumlulukları farklı farklı konularda kendi yeteneklerine ve mizaçlarına göre sorumluluklar, yaşlarına göre sorumluluklar durumluluklar bilinmesi gerekiyor. Burada eşit anne babalık değil de adil anne babalık evet. yapabilmek marifet evet. belki de değil mi? Evet. evet kuralların önemini çok güzel e, anlattı sevgili Esra. Şimdi aslında kural koruyarken peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Biz gene Efe'yi anlatacağız. Efe'nin evet. durumunu değerlenecek ama biz merak ediyoruz. E, sevgili arkadaşlar bir daha hani Instagram'dan adım adım insandan bir uyarı atsın, bir ikaz kazatsın, bir harekete geçirsin izleyenlere. Biraz şöyle biraz fikir alışverişi yapalım. Biraz beyin jimnastiği olsun hepimiz için. Acaba böyle bir kuralsız çocuğumuz olsa nasıl tepki verirdik? Biz size sorduk efendim sosyal medyadan bize yazabilirsiniz. Yorum kısmına yazarsanız daha rahat okurum. Onları değerlendiririz. Böylece sizin yaklaşımınızı değerlendirerek onu toparlayabilmek. E, neyi yapıp neyi yapmamanız gerektiğini de onun üzerinden söyleyebiliriz. Pekala kurallar koyarken nelere dikkat edilmeli? Bundan bahsedelim. Evet. E, çok az bir süre sonra Efe'ye döneceğiz. Süper hadi bakalım. Şimdi şöyle diyelim. 4 yaşından itibaren kesin böyle 4 yaş demesek bile ortalama, 4 yaşından itibaren çocuklara yavaş yavaş kuralları, sınırları göstermemiz gerekiyor. Yani ergenlik dönemine gelmiş bir çocuk, ya benim sözümü dinlemiyor, çok aykırı davranıyor, bir dakika... 4 yaşa dönelim. Çok temelden zaten kuralların ve sınırların olduğunu, hayatta gidip de elini prize sokmaması gerektiğini artık yavaş yavaş ve bunun karşılığında bazı bedeller ödemesi gerektiğini çocuğa biz sabırla, sebatle ve şefkat diliyle sunmak biz zorundayız. Peki bu sırada kuralları nasıl sunacağız? Birincisi çocuklar Piaget de bunu söyle, söylüyor, somut düşünüyorlar. Şimdi ben çocuğuma desem ki oğlum kızım saygılı ol şöyle yapma Aa, çok kayıp bak dışarıda şöyle davrandım. Bir saniye çocuğuma benim çok net ifadelerle ne istediğimi sakin ve kararlı bir üslupla normal ses tonumla söylemem gerekiyor. Şöyle yapılabilir sevgili Tuğba mesela bir aile toplantısı gibi önce bir anne baba bir ee, kendi arasında bir hani böyle e, müzakere edip istişare edip e, ya şu konular çok önemli ve işte e, mesela kızımız Azra için şu konulara bir şey yapalım ona bir uyarı hani bir ortamı düzenleyelim kendimizde sorumluluklarımızı belirleyelim hem bizim de sorumlulukları aldığımızı görsün şeklinde küçük böyle bir aile konuşması yapılabilir hı hı. ya da çocuğumuzu karşımıza alıp e, sevgili işte Ahmet e, bundan sonra bu evde e, odanı sen, seni toplamanı istiyorum. Çok net ve kesin bir ifade. Herkesin bu evde sorumlulukları var. Senin sorumluluğunda odanı... Kendini toplaman. O kadar ki mesela ilkokul dönemine ya da 7 yaş üstünde bir çocuktan bahsediyorsak biz artık o çocuğa süpürgesini, viledasını ya da işte paspası, şeyini toz bezini verip odasını temizlemesini isteyebiliriz. Bunlar çok olması gereken hatta teşvik edilmesi gereken sorumluluklar ve kurallar. Başka ne kural olabilir? Mesela küçük okul öncesi dönemden bahsediyorsak arkadaşlarına vurmak yok, tutturmak yok, ağlamak yok gibi çok net ifadelerle Kesin ve net cümleler kuruyoruz. Hayır bunu istemiyorum belki. Şunu istiyorum diyerek belki okul öncesi dönemde yerine bir şey koyabilmek. Çok güzel olur. Burada e, öğretmenlerimiz muhakkak bunu kullanıyorlardır. E, unutanlara da bir hatırlatma olsun. Eğitim bilimlerinde çocuğun yapmasını istediğin şeyi söylersin. Yapmamasını yani oğlum konuşma, kızım e, ses çıkartma yerine öğretmenimiz şunu söylüyor. Kızım otur, oğlum dinle aynı yöntem bize de ya her zaman olumlu konuşmak yani hani artık bu e, gerçekten iki kere 2 4 her zaman ağzımızdan. Olumlu teşvik edici şeyleri söylemek, Tabii insan beyni otomatik olarak olumluyu alıyor ve evet. e, yansıtıyor değil evet. mi? Olumsuza muhakkak bir savunma mekanizması çıkarıyor. E, siz çocuğunuza yapma dur dediği zaman dinlemiyor, dilimde tüy bitti yapma diyorum yapıyor çünkü yapma dediğin için yapıyor. Evet. Bu kadar net aslında. Neden sonuç ilişkisine baktığımız evet. zaman çok güzel buralardan yürüyebiliriz programda örnekler. Kesinlik ve kararlılık çok önemli. E, yani kendini parçalayan anneler görüyoruz, babalar görüyoruz ya da işte e, büyük anneler, bakan e, bakıcılar e, dur yapma etme gel git falan filan. Hayır ben çok mettim Şimdi burada şunu fark etmemiz gerekiyor sevgili Tuğba. İktidar bende. Güç bende. Ben bu dünyayı ondan önce keşfettim ve benim çocuğum benim rehberliğime ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Bunu benden kendisi aykırı gibi davransa dahi istiyor aslında. Bu şekilde rahata edecek çocuğum da. O zaman ne yapıyorum? Sevgili Ömer, sevgili Efe hayır. Saat 9.30 uyku saatin. Hı hı. Bu saatte uykuya odana geçmiş olacağız. Pijamalarını giymiş ve dişini fırçalamış olacağız. Bu bizim evin artık net bir kuralı. Burada anne baba kendisinden eminse emin ol çocuk ikiletmiyor. Evet. Hadi çocuk artık kuralları o kadar aşmış ki. Ee, sınırlarını denemek ister çocuk. Her çocuk bunu yapar Yani kuralların sınırları nereye kadar gidiyor. eziyor? Gidiyor, gidiyor, yada, Bakın, muhakkak dener çocuk. Bunu yapması da aslında çok e, gelişimini destekleyen bir şeydir. Acaba bir tık fazlasını yapabilir miyim? Aslında orada bir başarı hikayesi vardır kendi çapında. Bu normaldir. Bunu ya, ya işte ben bu kuralı koyuyorum çocuğum aşıyor. Böyle hiç algılanmasın. Yine Piaget'in bir sözü var. Diyor ki gelişim e, denge dengesizlik ve yine dengeyi bulma üzerinedir. Yani biz çocuğumuzun böyle çok istikrarlı her zaman motomot kurallara uyacak yani mükemmel çocuk yetiştirdim. Böyle bir şey söz konusu değil çocuk. Senin kurallarının yeri geldiğinde tabii ki aşmak isteyecek. Aslında onun bir çabası acaba kuralları aşacak o gelişim dönemini aştı mı? Acaba anne babamın sınırı nedir? Buna bakıyor çocuk. Onun için dünyayı keşfetmek için güzel hareketler aslında bunlar. Yani baktığın açıya göre değişiyor. O zaman ne yapıyorum? Yine hala gelişim döneminde o kurallar geçerliyse, hayır kızım. Ee, şu saatte kuralımız bu. Bu yapılacak. Hı hı. Ee, anlaşılır olması çok önemli. Somut cümlelerle net ifade için. etmemiz Efe 5 yaşında olduğu için hı. söylüyorum. Okul öncesi dönemi için net olması çok önemli. Yani şu mesela eve geç gelme. Geç. Kime göre geç? Neye göre geç? Saati lütfen çok kullanalım anne babalar. Alarmı çok kullanalım. Telefon, ekran bağımlılıklarında. Bunlar bizim için harika nimetler. Hı hı. Lütfen kuralı vermeden önce Yeni bir maddeye geçmek istiyorum. Ee, önce çocuğumuzla önceden kuralları belirleyelim. Yani çocuğumuz burada kırdı bilmem yani hani uymaya uygun olmayan hareketler yaptı. Hayır bu evde bu yok gibi bir şey. Sonradan kural konmaz. Sakin bir anında e, çocuğun karşısına geçersin, göz göze temas kurarak önce kuralı ve sonra nedenini açıklarsın. Peki nedenini nasıl açıklayacağız? Hı, önemli o da. Çok önemli. Çünkü soyut soyut kavram döneminde değilse neden evet. nasıl olacak? Evet. Şimdi şöyle burada e, biz şunu tavsiye ediyoruz. Çocuk bir yaşındaysa bir cümlelik açıklama. Mesela elini sıcak bir şeye götürdü. Hayır sıcak canın acır. Hı hı. Bu kadar. İki yaşındaysa e, ve tehlikeli bir hareket yapıyorsa elin kesilebilir çok tehlikeli. Başkasının canı yanabilir, üzülebilir. Yani iki yaşındaysa iki cümle. Üç yaşındaysa üç cümle. Yani bu ille de böyle bir kural yok tabii ki. Şimdi hı. Ama yine nedeni de Bak şimdi böyle yaparsan böyle olur böyle olunca şöyle olur değil Hayır. bir cümleyle çok net. Çok net. Kuralı koyarkenki netliğimiz gibi. Kesinlikle kesinlikle. Hı hı. Ee, çocuklar açıklamayı duymayı aslında e, sınırları zorlamak için isterler. Yani bakayım bir annemden ama anne o da şöyle yapıyor böyle Hı -hı. yapıyor cevaplar gelir falan. Aslında orada sınırları zorlama hareketleri vardır. Orada bir teşebbüs vardır. Bu güzel bir hareket dediğimiz gibi. Bunu olumsuz algılarsak anne baba anne çocuk arasında baba çocuk arasında çatışma doğuyor. Hayır. Bu çocuğumun sınırlarını genişletmesi için yapması gereken bir hareket. Bundan sonra bunu kabul ediyorum ama ben kesin ve kararlı duracağım. Çünkü çocuğum güçlü bir duruş istiyor. Hı -hı. Ona nedenini söylüyorum. Evet. Nedeni söylerken somut cümlelerle çok detaya girmeden yaşına uygun Söylüyorum. Hı hı. Yine dediğim gibi bir yaş iki bir yaşa bir cümle iki yaşa iki cümle çok bence e, benim sevdiğim e, şeydir. Beni rahatla mesela beni çok rahatlatıyor aslında. E, açıklamamı yapıyorum, nedenini söylüyorum. Ardından da nedenini bu kurala uymazsa neler olabileceğini de yaşı yani bir uygunsa bedeli bir bedeli olabileceğini de görüyor. Mesela ne? E, ne olsun çocuğumuzdan Ayşe. Ayşecim. Ee, televizyon izleme e, ekrana bakma saatin e, 30 dakika e, daha fazlası senin için zararlı bakın hiç gelmedim işte beynine şöyle oluyor falan filan gerek yok Şu Ay Ayşe 4 yaşında bir çocuk daha fazlası senin için zararlı e, ama tutturursan ve devam edersen bir sonraki günkü televizyon hakkından keserim hı hı. ne kadar net bitti hı hı hı. hiçbir ağız dalaşı yok ee, çocukla itişme kakışma yok, pazarlık yok iki kere iki dört Ve ne var buraya gireceğim çok güzel bir örnekti çünkü Şimdi televizyon yarım saat kuralını çiğneyen Ayşe'ye akşamleyin köfte koymuyor değilim Koyuyoruz Ya da e, dondurma yiyemezsin Evet kesinlikle. akşamleyin ardaları oynamaya gidemezsin Yani şu var Kurallar çiğnendiyse çiğnenen kurallarla ilişkili bir Bağlantılı. ceza ve bağlantı. bağlantı. Ceza hoş değil. Bağlantı olmalı. Yani evet. orada bir kuralı çiğnedi şimdi onun bir bedeli var aynı kuralla ilgili. Evet. Yani fasulye ile elmayı karşılaştırmıyoruz burada. Kesinlikle. Bağlantı olmalı. Yaptığı, ezdiği kural, çiğnediği kural her neyse onun uzantısını getirmek gerekiyor. O yüzden neden, güzel neden bir oraya, sonucu oraya da, dedim. Neden sonucu da bu çocuk bu, bu vesileyle anlıyor. Hı hı hı. Demek ki ben televizyona ekran süremi uzatırsam bir sonraki günkü ekran süre... Ne geldi aklıma? Bağlantılı olmak. Bağlantılı mi? olmak. Bak ne geldi? Biraz böyle işte psikologlar bir yere gelince böyle sohbet ederken farklı fikirler çıkıyor. Mesela şu an hani bazen yetişkin olduğunuzda bir şey yaptığınızda hiç alakası olmayan bir durum. Sonra orada bir suçluluk hissedersiniz. Ee, bir şey yapmışsındır ben bunu yaptığım için şu başıma geldi diye. Ben... Bunun şu duygunun daha çok çocukluk döneminde evet, bununla ilişkili olabileceği ihtimali üzerine duruyorum. Yani çocuklukta bedel ödetme şeklinin çiğnenen kuralla bağlantısı olmadığı için atıyorum yani ben şimdi yere eğilip onu almadığım için yayınım kötü geçti. Bir ya alaka bilir. nereden hani birden bir bedel ödetme kendine bir şey sorumluluk olarak hani e, kendine yüklemenin mantıksız ve bağlantısız oluşu. Bunun hmm. sebebi diyor ya ben ya alakası yok biliyorum çok saçma bir düşünce ama bunu düşünmeden edemiyorum diyoruz. Hmm. Erken çocukluk döneminde ödetilen bedellerin mantıksız ve e, sağlam dayanakları olmamasından kaynaklandığını hmm. düşünüyorum şu an bilmiyorum. Çok Belki mantıklı. bir yorum yapmış olalım. Yani e, çok rasyonel bir şeyi öğretiyoruz çocuğa biz buradan. Hmm. Yani eğer mesela dersin çalışmazsan. Sınavdan düşük not alırsın. Yani burada e, bağlantısız e, açıklamalar yapıp kendi kendimize durduk yere suçluluk hissini aşılamıyoruz. Ya da gerçekten. kendi kendimize e, yorumlar, absürt yorumlar çıkartmıyoruz evet, suçlamak evet. için kendimizi. Yani zihin boşlukları doldurmayı çok sever. Evet. Eğer bu şekilde çocukluğundan bağlantısız cezalar aldıysa ki bu bir cezadır. Ama bizim yaptığımız ne? Bir ceza değil. Onu mahrum bırakma dediğimiz yani bedelini ödetme yoksa kesinlikle ceza aslında bilakis bizim zaten desteklemediğimiz ödül de ceza. Ceza dediğimiz şey akşam dondurma vermemek. Vermemek. Yani rutini varsa. ya da işte çocuğu odasına kapatmak, bağırmak, sözel ifadeler. Bakın ne yapıyorum çocuğa hiçbir şey söylemiyorum, suçlamıyorum. Burada bir çocuğum hata yapmış olabilir yani hata da değil. Ee, televizyon izleyen bir çocuk kendisini durduramayıp devam edebilir. Burada lütfen alarmı kurun. Alarma rağmen devam etmek istiyor olabilir çünkü annesinin sınırlarına bakıyor. Annesi televizyonu kapattı diyelim. E, ağlıyor kendisini yerlere Ona atıyor. Ona geleceğiz bir tepkiyle de karşılaşacağız. Tabii mı? ki kurallar yani sonuçta da. karşımızda bir insan var Hı -hı. E, bunu unutmayalım hani biraz önce kontrolcü anne babalık dedin ya Hı -hı. çocuklar bizim askerimiz değil şimdi biz burada kuralları anlatıyoruz ama e, hadi bakalım şu anda itibaren katı kurallar getiriyoruz çocuklara 3 tane 3 kuralımız var 5 kuralımız var tepkiler böyle bir şey söz konusu değil Hı -hı. sevgili Tuba. Zaten bu canım kural koymak istiyor diye bir şey değil. Yani o hayatı Ama hazırlamak. emin ol böyle ebeveynler var. Maalesef abi. Abi. Yani, Hani dedin ya az önce anne televizyonu kapattı. Evet. Tutturdu, ben izleyeceğim de izleyeceğim. Aç televizyonu ver iPad'i bilmem ne. Duyuyorsunuz ya. görüyorsunuz bunu. Burada annenin duruşu ne olmalı? Doğru duruş ve yanlış duruşu gösterelim. Ya yani Anlatalım daha doğru. Şimdi yanlış duruş. Buradan sevgili anne babalar da kendilerine hangisi uyuyor bir baksınlar. Çocuğunuz televizyon izlemiyor. Bu her anne babanın başına gelecek bir şey. Ekrana bakıyor ya da telefona. Süresi bitti. Kızım süren bitti alayım diyorsun ve hayır anne diyor. Anne biraz daha diyor. Hı hı. Anne biraz daha 5 dakika daha ne olursun. Şimdi e, aşırı esnek olan sınırlarını koyamamış anneler ki aslında bu bizim vaktinde ebeveynlerimizin hani bizim anne babalarımızın çok katı şekilde büyümesinin bir tepkisidir. O ayrı mesela. Ben yaşadım Bu şekilde yaşamaz. dengelemeye çalışıyoruz bu düzeni Bu şekilde bir akım çıkmış ortaya. Çocuğa Hı -hı. hiçbir şey ses etme. İdare et çocuğu. İşte gönlünü hoş et çocuğun. Burada şöyle bir mantık var. Anne baba diyor ki ben çocuğum için yaşarım. Çocuğuma hizmet etmek için varım. Çocuğum hiç acı çekmesin. Ben onunla tatlı tatlı onu ikna etmeye çalışırım. Bir saniye burada duralım. Çocuk ikna edilmesi gereken bir kişi midir? Kesinlikle. Karşımızdaki kişiye saygı duyuyoruz. Ama iknanın zamanı ve yeri değil. Hı hı. Şu an çocuğumla laftalaşına girersem, onu ikna etmeye çalışırsam çocuğum buna şey e, McKinsey aile dansı diyor. Yani yüz göz oluyorsunuzlar. Seni, oluyorsun seni bir dansın içine sokuyor ve lütfen o dansa girme diyor. Hı hı hı. Bu dansın içine girme. Tek, tekrar kesin ve net cümlelerle e, kızım sürende oldu. Eğer biraz daha uzatmak uzatırsan, yarınki hakkından kesilecek. Bakın çocuğa iki tercih sunuyorum ben. Yarınki hakkından kesilsin istiyorsan sen bilirsin. Yarın yok ama ister ama e, istersen kapatabilirim ee, ki çocuk genelde kapatıyor ya da kapattık diyelim çocuk kendisini yerlere atıyor, ne çok hakaretler ediyor. Şimdi söndürme hareket yapacağız. Hı hı. Çok net, duymayacağız. Ee, bu hareketin iki gün sonra, üç gün sonra ben kararlı sakin ses tonuyla güçlü bir duruş sergilersem emin olun biteceğini göreceğiz. Burada şu çok önemli. Şimdi kuralları konuşacağız, daha devam edeceğiz. Çok önemli detayları var ama acaba... Anne ile çocuk, babayla çocuk ne kadar nitelikli vakit geçiriyor? Çünkü şöyle bir arka planı da olabiliyor sevgili Tuba. Çocuk mesela en olmadık yerlerde olmadık şeyleri yapıyor. Yani anne baba ne derse tersini yapıyor. Artık çocuk da öyle bir mekanizma gelişmiş ki oğlum dur dedikçe tersini yapıyor. Kardeşine vurma vuruyor, onu evde paten sürme sürüyor. İşte frizbe oynama oynuyor ne denirse. Artık böyle e, inanılmaz bir gerginlik var evde. Şimdi bir durmak lazım. Şimdi çocuklar doğdukları andan itibaren kendilerine tanıklık edilmesini ister. Emekliyor. Ve diyor ki biraz gidiyor Bakıyorum. sonra annesine bakıyor. Nasılım? Yani? Nasılım? Yürürken aynı. Kesinlikle. Ee, ya da yani başarılı, başarı duygusunu biz doğuştan aslında hissetmek Hı -hı. istiyoruz. Bu bakın ben başarıyorum anne baba beni fark edin demek. Onaylayın beni demek. Demek Şimdi, ki fark o, edilmek fıtrati bir şey ve evet. doğuştan gelen bir şey. Yetişkinler kendini fark etmek için bir şeyler yapınca kendine güveniyor Yetersiz, değersiz diyor gibi yaftalar bana çok... Anlamsız geliyor çünkü bu her insanın ihtiyacıdır fark edilmek istemek. Evet. Şimdi yeni dönen modern psikologların bir kısmı da hani bunu sürekli değersizliğe, sürekli özgüvensizliğe bağlıyor. Özgüvenli olup da fark edilmeyi seven isteyen bir sürü insan da olabilir. Bununla ilgili felsefe var çok o kısımlara girmeyeceğim ama hani e, yaratılışın bile arka planında aslında hani bunun olduğu söyleniyor. Tabii, evet. Yani hani Hı -hı. hiç oralara girmeyelim ama hepimizde var bu istek. Hepimiz başarıyı yaşamak istiyoruz. E, benim başarıyı yaşamak isteyen bir çocuğum var. Kurallar. Aslında bu çocukların özgüvenini, Hı -hı. başarma duygusunu, e, kendilik algılarını geliştirmek için inanılmaz fır. oto kontrol. Kesinlikle en sorumluluk sahibi, irade sahibi, hazzı öteleyen çocuklar için kurallar inanılmaz güzel fırsatlar. Sadece bize birazcık kararlılık ve sükunet sakinlik gerekiyor. Ama dediğim gibi çocuğun arka planında kurala neden uymadığına bakmam gerekiyor. Eğer çocuk anne beni fark et baba işte bakın ben sizin ilginizi sadece bu şekilde alabiliyorum diye haykıran bir çocuksa o zaman ne olacak? Anne baba bir dakika diyecek. Ben çocuğuma ne kadar nitelikli vakit geçiriyorum? Onun için kurallara uymayan çocuklarda ilk başta dikkat edilmesi gereken şeylerden birincisi. Bir, nitelikli beraberliğim gerçekten var mı? İki, yeterince onaylıyor muyum, tanıklık ediyor muyum yaptıklarını ve başardıklarına? Üç, çocuğum gerçekten yeteri kadar oyun oynuyor mu, enerjisini atıyor mu? Dört, ee, acaba benim anne baba olarak ne kadar tutarlı bir ilişkim var? Bir gün evet deyip bir gün hayır mı diyorum. Şimdi anne mesela kuralı koyuyor baba çaktırmadan şey yapıyor ya da ne oluyor ee, bakıcı bakıyordur ya da işte e, anne baba anne bakıyordur. Çikolata yemek bu evin kuralı gereği yok denilmiştir mesela ee, ki bilmiyorum hani çok katı kurallara girer mi sorgulamak lazım. 0-2 evet. yaşa kadar girsin ben hala vermem. <gülüyor> yani şöyle sonuçta onun kuralı olduğunu bilmiyor ama belli bir yaştan sonra Bilmiyorum çok hayati Tabii kralların içerisine mi? girer mi bilmiyorum ama kesinlikle isteriz ki vermeyelim çocuğumuza. Ee... Anne anne baba anne gizlice veriyor. Onun için lütfen şu an bu programı izleyen anneanneler, babaanneler yani çocuğunuzun bakımıyla kim ilgileniyorsa bir alo deyin programı hemen açsınlar. tekrarını YouTube'dan izlesinler. Evet. Çünkü bu ortak hareketle yapılacak bir şey. Hatta ben tavsiye aslında şöyle tavsiye ederim. E, mümkünse bir kağıt kalem alın şu an konuştuklarımız. Çünkü evet. böyle e, küçük küçük gereken. böyle hap niteliğinde tabii, tabii. önemli şeyler. Akşam böyle bir e, güzel bir ortam yaratıp eşinizle lütfen konuşun bunu. Canım ya aslında bak biz çocukla başa çıkamıyoruz ama durum çok netmiş yani yani birazcık istikrar gerekiyormuş. Birazcık da sükunet gerekiyor. Sabır, sabır gerekiyor. Zaten çocuk eğitimi başta başına sabır. Tabii. Şu bakış açısını kaçırmamam gerekiyor. Ben çocuğuma hayat öğretiyorum. Ben onun rehberiyim, ben onun yaşam koçuyum ve ben olmadığımda hayatında ayaklarının üzerinde yere sağlam basabilen ve hayatta ve zorluklarla ve güçlüklerle başa çıkabilecek beceri ve yeteneklerini geliştiriyorum. Kurallar da bunun bir parçası. Kesinlikle aslında kurallar bunu öğretiyor. Hı -hı. Anne babalar çocuğum acı çekmesin aman çocuğumun gönlü olsun. Hayır küçük yaşta bunları öğrenirse gelecekte toplum içinde sıkıntı Kesinlikle. yaşamaz. Biz neler görüyoruz şu an? Ee, evlilik bitmiş baba anne, anne, babaanne evliliği kurtarmaya çalışıyor. Hayır bir dakika bu çok çocukluk dönemine dayanan bir şey. Sorumluluğunu bilmesi gerekiyor çocuğunuzun, kızınızın, oğlunuzun. Sorumluluğunu bilmedikten sonra taşımasıyla değirmen dönmez. Acı çekecekse, zorlanacaksa, bedel ödeyecekse çocuk yaşta ödesin. Onlar gerçekten çok küçük acılar. Küçük bedeller. Evet. Yani kurallar şu aslında böyle hani puntolar gibi oluyor. Kurallar efendim. Küçük yaşlarda küçük bedelleri öğretsin ki ileride yetişkin olduklarında büyük, büyük bedellerle açı. tramvalara vuramasınlar. Kesinlikle çok Bunlar güzel. Bunlar not alının ki bunu uygulayabilin. Uygulamanız için nedeniniz olsun elinizde değil mi? Bunlar aslında teşvik edici bilgiler değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Üzülmesin anneler ah kural koydum ah mahrum bıraktım gibi evet. düşünmeden. Şimdi biraz ilerlemem lazım Bizim vakitimiz hızlıca geçiyor. Şimdi hani örnek verdik kurallar konusunda ama hadi bir Efe'ye dönelim. Efe'nin ailesini değerlendirelim. Sonra ben buradan yorumları da okuyacağım. Hı hı. E, ama şey vaktimiz çok a, dar olduğu için ben tekrar öykümüzü hatırlatmaktan yana değilim. Niye? Çok soru var çünkü. E, dolayısıyla biz ne demiştik efendim? Efe 5 yaşında, e, kural tanımıyor. Normalde kurallara uyan bir çocuktu. 5 yaşında aile bir ay önce taşınmış oluyor. Semt değiştiriyorlar ve eski oturdukları yerde babaanne ve dede var. Arkadaşlar orada kaldı. Yeni yaşadıkları, yeni taşındıkları yerde çocuğumuzun hiç arkadaşı yok. Yalnız ve birden artık erken yapmak istemiyor dişlerini fırçalamıyor, banyo yapmak istemiyor yemek seçiyor ee, anne baba ise bunu taşınmaya bağlıyor ki daha esnek, çok çok esnek davranmaya başlıyor. Ne yapıyor? Efe'nin bu tutturmaları, öfkelerini ya bastırmak için AVM'lere götürüyorlar. Yine oyuncaklar alıyorlar ama oyuncakları da kırıyor. Hikaye kitaplarını da yırtıyor ve odasını kimseyle paylaşmıyor. Gelen kuzenleri oluyor halli arkadaşlarımız için. Onlar hırçın davranıyor. Çocuk bir şey söylüyor aslında. Biz burada değerlendireceğiz Böyle bir ufak hatırlatma yapayım dedim. Uzun uzadıya tekrar hatırlatmayayım vakitten çalmamak adına. Şimdi sevgili Esra biz burada... Kuralları tamamen yıkan Efe'ye anne baba ne yapacak? abi götürmeye devam etsin. Yine oyuncaklar maalsın. Evet. Ne yapsın? Bir değerlendirelim evet. şu anne babayı. Bir haftanın koruyamayan bir anne Ko anne babam. Evet şöyle bakıyor muhtemelen anne baba pedagojik açıdan çocuğumuz taşınma döneminde Hı -hı. travma yaşadı. Evet. Biz onun huyuna gidelim, idare edelim. Hayır. Ee, özellikle bizim kardeş doğduğunda, taşınma döneminde ya da çok büyük e, olaylarda, travmatik olaylarda lütfen e, dikkat edin dediğimiz şey şudur. Rutini aksatmayın. Hayatınızın normal akışı çocuğunuza normal tavrınız neyse buna devam edin. Lütfen. Burada farklı bir tutuma girmenin hiçbir anlamı yok. Çocuğa sadece şu mesajı veriyoruz. Evet yavrum o, o, ekstra bir durum var ve biz sen ne dersen onu yapacağız. Şimdi Efe gözüyle bakalım. Efe 5 yaşında. Küçücük bir çocuk. Diyor ki benim gücüm her şeye yetmiyor. Kuralları ben koyamıyorum. Ee, i̇şte her şeyi anlayamıyorum da ama ben ağladığım zaman, tutturduğum zaman annem babam her dediğimi yapıyor. Ya bende inanılmaz bir silah var. E o zaman ne duruyorum? Kullanayım. Harika. Bunu değerlendireyim. O zaman ne yapıyorum? Efe tutturduğu zaman, ağladığı zaman e, duymazlıktan geliyorum. O olumsuz hareketini söndürüyorum. Karşımıza Efe'yi alıyoruz. Efecim. Bugünden itibaren gel hep beraber evimizdeki sorumluluklarımızı, kurallarımızı konuşalım. Efe okuma yazmayı biliyorsa küçük birkaç kelimelik hatırlatıcı notlar çok tatlı olur. Eğer Böyle Efe semboller. okuma yazmayı bilmiyorsa semboller yapılabilir hatta Efe'ye yaptırın resminin ne dersin uyku saati bir, yıl, bir ay koyalım mı bir yıldız dokuz buçukta işte şu saatte mesela hadi bunu odana asalım gibi hatırlatıcı yaşına uygun lütfen gerçekten gerekli kuralları koyalım. Yani çocukları kurallar böyle dünyasının içerisine sokmayalım onlar asker değil. Gerçekten gerekli olan şeyleri şu an Efe için çok kritik olan şeyler arkadaşlarına zarar vermemesi eşyalarına zarar vermemesi uyku yemek gibi belirli düzenleri tekrar hayatına oturtmak şu an temelde. Bundan sonra belki yeni yeni gelişim basamakları oturdukça böyle Efe'nin sınırları değiştirilebilir. Kurallar tekrar güncellenebilir. Efe ile konuşuyoruz. Efeciğim şu benim de, kural, ben, benim de görevlerim bulaşığı yıkamak mesela anne de şey yapıyor. Işte çok detaya girmeden yine çünkü Efe 5 yaşında fazla bilgi Efe'nin sadece e, dansa sizi çekmesine neden olacak. Gerek yok. Anlaştık mı yavrucum? Anlaştık. O zaman anlaşmanın üzerine hemen harika bir ortam. Hadi gel seninle bir tatlı yapalım mı? Hem yani burada Evet kurallar böyle Efe'ciğim anladın değil mi falan gibi bir şey söz konusu değil. Şefkat dilini, şiddetsiz iletişim dilini hayatımızın her yerine oturtuyoruz. Şiddetsiz iletişim dilinin kullanıldığı ailelerde ben kurallara uymayan çocukların olduğunu gerçekten e, görmedim. Ya da çok nadiren sınırlarını zorlamaya çalışan gelişim e, atlama dönemlerinde çocuk zorlar o kadar yani. Hı hı. O dengesizlik döneminde. Onun için ne yapıyorum? Çocuğumu teşvik ediyorum. Evet. Ya örnek verelim yaptı, şey yaptı, kurallara uydum. Hemen ne yapıyorum onu teşvik edici, cesaretlendirici odasını topladı Efe. Ne kadar güzel olmuş odan Efe. Pekiştireç bunlar aslında. Pekiştireç. Bir davranışın e, sabitlenmesi için. Aynen. Harika. Ay görüyor musun yani seninle şu an vakit geçirmek için zamanımız kaldı. Hadi biraz oyun oynayalım mı ne dersin? Biliyor musun sen bana sofrayı hazırlamada yardım ettiğinde hayat çok kolaylaşıyor, çok eğlenceli oluyor ve çok zevkle yapıyoruz. Ya da mesela şöyle düşünün. Baba kuralları koyuyor anneyle beraber çok net kesin, çok yine ağız dalaşı yok. Ondan sonra Efe küçük de olsa bir başarı da o kuralı uyan bir hareket gösteriyor ve baba şunu söylüyor. Yine çok detaya girmeden sana güveneceğimi biliyordum Efe. Evet bitti. bitti. Aslında baba da orada hani böyle kapağı kapatıyor artık yemeği, yemeğin evet. böyle kendi özleşmesi için. Şimdi bir de ne var? Okul öncesi dönemde diş fırçalamıyorsa orada isyan etmişler. git bakayım dişlerini fırçala bakayım çürüyecek sonra demek yerine... Evet. Gidiyoruz beraber. Beraber gidiyoruz. okul öncesi dönemde bu çok güzel. Evet, yani bunu unutmamak lazım. Ee, lütfen çocuğa, hadi bakalım odanı topla. Oyuncakların çok dağılmış. Bir saniye, işbirliği, yelkdelik, işbirliği. Önce bir ona göster. Hı -hı. Oyuncakları toplamada beraber yapın. Ama onun dışında mesela ne olabilir? Damacanadan e, suyu alıyordur artık. Hı -hı. Suyu her yere döküyordur. Ee, oğlum, kızım, bak şimdi ben buraya bir bez koyuyorum. Döktükten sonra bundan sonra burayı sen sileceksin. Tamam mı? Şöyle yapabilirsin. Bak şimdi döktün ya sen hani. Bak ben bir kere göstereyim ne dersin? Gösteriyor başından sonuna kadar. İşte mesela bezi sil ıslandı. Ondan sonra lütfen şuraya bezi ser. Hı hı. Ne kadar tuhaf değil mi? Yani şöyle kendimize dönüp baktığımız zaman bir şey bekliyoruz, bir şey istiyoruz ama onu tarif etmiyoruz. Sizin önünüze hiç görmediğiniz malzemeler konuluyor. E, ve diyorlar ki bundan e, işte gabadigüttük yemek yapacaksın diyor. İsmi de böyle olsun tamam mı? Bu <gülüyor> evet. ne demek ya hiç yapmadım diyorsun. Malzemeleri oraya koyuyor. Neyi ne zaman koyacağını bilmiyorsun. Hı. Hani da. sen görmüştün ya bir kere benden deyip geçiştiriyorsun ama Yani bir dakika yok. sen yağı soğan nasıl koydun Çiğden mi koyuyorsun? Kavuruyor evet. musun? Salçayı hangi ara koyuyorsun? Evet. Hani bunu nasıl temizliyorsun? Bu kabuğu mu pişiyor, içimi pişiyor. Kendimizi bir empati yaparak çocuklarımıza bir şey yerleştirirken bir şey tarif ederken biz biliyoruz ya otomatik olarak karşıdaki de biliyor zannediyoruz. Genelde kontrolcü insanlarda daha çok görüyoruz. Ben zaten biliyorum herkes bilmeli yani zaten bu bilinmeyecek bir şey değil ki. Nereden biliyorsun? Ya onun dünyası neydi? Onun edinimi neydi? Evet. Değil mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Çok güzel bir örnekte. bir yani ben bu Abidgutt yemeğin örneğin biraz kendimize hissedelim diye ver evet. Hiss hissedelim. Biz ne yaşıyoruz? Ne hissederiz ki? Çocuk da aynı, şeyi hissediyor. aynı o şey. O bezi sermeyi, silmeyi, evet. evin kurallarını hani göstermeyi yapamaz yani. Gösteriyorum. Ardından hadi bir de sen dener misin? Hı hı. Bir de görmek değil mi yaptığını evet. onaylamak. Zaten olur. ben gösterdim. Hı hı. Yaptı. İşte böyle çocuk yapma, yapamayabilir lütfen bunu hemen yapmasını beklemeyelim. Çocuklar kuralları zaman zaman aşabilir çok katı e, e, kurallara gerek yok. Biz çocuğumuza şu mesajı veriyoruz bak ben sana yol gösteriyorum. Hatalar yapabilirsin, kuralları ihlal etmeye çalışabilirsin kendi çapında. Ama gerektiğinde de ben bu ihtiyaçlarına binaen yani seninle kuralları esnet edebilirim. Ama sen bir güven içerisindesin. Tabii. Ben sana yol gösteriyorum. Onu, onu tedirginlik veya kaygı, üzüntü, şiddet değil. Taşınma olayı evet. etkileyecek bu bir süreç bu bir değişiklik Efenin ailesi de bu süreci, bu süreçte baş edebilmesini sağlamak, o eve daha kolay uyum sağlaması için aidiyet hissini pekiştirmek, evet. aidiyet hissini de. Kuralların pekiştirdiğini biliyoruz. Bir iş yerine gittiğinizde öyle oturursunuz hissetmezsiniz. Nerede ne zaman kalkıyor nereye oturuyor orada kimin yeri bilmediğiniz zaman. Tedirgin olarak öyle böyle misafir gibi elimiz böyle otururuz değil mi? Evet. Şimdi Ama bildiğimiz kendi iş yerimizde nerede ne var nasıl yapılıyor oraya ait hissederiz. Çocuğun da taşınma sürecinde ya da kardeş geldiğinde o eve hala ait olduğunu o evin bir parçası olduğunu hissettirmemiz. Kuralları da kullanarak bunu yapabiliriz. Şunu unutmamak gerekiyor. Hayatta çocuk eğitimi de dahil olmak üzere. Nerede bir kriz anı varsa bu kesinlikle değerlendirilebilir. En güzel fırsatlar kriz anlarındadır. Eğer bir taşınma varsa, eğer bir kardeş geliyorsa hemen çocuğumuzu o olayın içerisinde dahil edelim. O ailenin bir parçası. Yani burada çocuk mesela sofrayı hazırlamaya yardım etme değil, sorumluluk vermek gerekiyor. Kardeşinin bezlerini getirme görevi. Mesela taşınmada tatlım kolileme işlemine yardım eder misin? Hı hı. Hadi aa, odanı, odanı kendini yerleştirmek ister misin? Bunu nereye koyalım? Bu arada çok güzel çok önemli bir şey geldi aklıma kurallarda seçenek sunmak. Aa tabii. Şimdi ay ya o kadar e, senkron çalışıyor ki beyin. Diyecektim ki yemek seçiyor ya Efe. <gülüyor> evet. Mesela yemek seçerken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. akşam ıspanak yaptım. Efe ıspanak var ıspanak yiyeceksin. Evet. Ne demek köfte patates? uğraşamam şimdi. Ay. Çabuk bunu yiyeceksin demek yerine. Yemek seçmeye başladığını hissettiriyor zaten. Ön alarm veriyor. Efe bugün akşam ne pişirsek? Sor Efe'ye. Evet. Hatta dahil söyle. Et. Ne pişirsek? Kahvaltıda ne istersin Efe demek yerine. Şimdi kahvaltıda gidip de Efe bizden elimizde olmayan malzemeden işte ne bileyim krep, börek bir şey isterse. Tabii. O zaman ne yapıyorum? Elimizde bunlar Efe var. Efeciğim yumurta istersin? İşte patates mi istersin? Neyse şu... Hatta şöyle söyleniyor okul öncesi dönem için maksimum üç seçenek. Evet abartmadan çünkü evet. Seç, seçemeyecek yani. E zaten Sıkır. yani o gerek yok aynen he? ve o üç seçenekten çocuk bir tanesini seçtiği zaman inanılmaz hmm. bir duygu. Yani hani bizler bir karar verdiğimizde nasıl kendimizi hissediyoruz? Hmm. Aynı onun gibi. Ya da hani böyle kriz andı ıspanağını yoğurtlu mu istersin yoğursuz mu? Evet. İşte şunu evet. kitçaplı mı istersin sade mi? Sonra bilmek hani evet. kuralların esneyebildiğini ama seçenekle sınırlı kaldığını. Evet. Aslında Göstereyim. kurallar büyük bir özgürlük bütünüdür. Bu özgürlüğün sadece tehlikelerden koruma şeyi olduğunu göstermemiz gerekiyor, üzre olduğunu. Yani çocuk şunu hiçbir zaman hissetmemeli. Kısıtlandım, sınırlı. Hayır. Kurallı bir çocuk yani dediğimiz gibi kurallar o kadar az ve gerçekten gerekli kurallar olmalı ki özellikle okul öncesi dönemde. Çocuk hiçbir zaman özgürlüğünün kısıtlandığını hissetmemeli. Gelişimini destekleyecek nitelikte de esnek. Ama onu tehlikelerden koruyacak Oyuncak. ve evet. sorumluluk alacak kadar da kısıtlı bir sınırlılıktan bahsediyoruz. Evet, çok önemli. Şimdi 15 dakikam kalmış. Hmm. Ben biraz istiyorum ki sosyal kesin. medyaya dönelim. Bence Efe'nin ailesi ve Efe'ye değerlendirmede söyleyeceklerim var mı bilmiyorum ama e, biraz da zamanda aralı. Tabii konuşsak daha çok konuşacağız. Hiç Hiç e, özellikle babaannesi ve, babaannesi ve dedesine gitmek istediğinde tutturduğunda hmm. nasıl yaklaşmalı? E, Babaanneye de gitmeli, eski arkadaşlarıyla hasbel evet. etmeli. Aslında oranın bir kayıp olmadığını da hissettirmeyi Hisset belki Şimdi Arka plana tekrar görmemiz gerekiyor. Çocuğumuzla bir kriz yaşıyorsak kurallar konusunda da olsa lütfen e, önce bir ilk adım geriye gidin, duygusal olarak da, bedensel olarak da Hı -hı. ve şöyle bir bakın, acaba çocuğumun neye ihtiyacı var? Belki gerçekten o ihtiyacı o çocuğum, o, çocuğumun o sırada ihtiyacı yok. Yani illa de iki ile dört arası televizyon izleyeceksin. Hayır belki çocuğum o sırada o çizgi filmi sevmiyor. Hı hı hı. Bir Onunla bir arkasındaki ihtiyacı konuşalım. Şu an Efe'nin de ihtiyacı diğer insanlarla ilişkiye geçmek, hı hı. sosyalleşmek, arkadaşlarından uzaklaşmış ve babaanneye gitme isteği aslında bu ihtiyacın göstergesi. Evet. Neden ben götürmeyeyim ki? Ara ara götürebilirim ama ona yine başta kurallarımı sunarak. Mesela alışverişe gidiyorum ya da babaanneye gidiyorum. Efeciğim. Bugün babaannene gidebiliriz, evet ama orada 3 saat kalabiliriz. Hı hı. Lütfen sonrasında tutturma. Ee, çok önemli bir nokta bu da e, kuralı baştan söylemek. Ama yarın gidemeyiz Efeciğim, kabul ediyor musun? Hemen seçeneği arttırıyorum sevgili tuva diyorum ki babaannene gitmeyi bugün kabul etmiyorsan 3 gün sonra gidebiliriz tatlım. Hangisini yapalım? Sen ne istersin? Bakın. Yine seçenek sundum. Seçenek Aslında sundum. anlattıklarımızın örneğini vermiş olalım. Evet, birçok şeyi anlattık Efe'nin ailesi içinde e, önemli e, ama... Efe'nin ailesi gibi var ekranlarda şu an bizi izliyor. Sorularını da yazmışlar. Hemen geçiş yapmak istiyorum. Hızlıca soru cevap yapalım. Kısa ve net cevaplar vakit tamam. ettiği kadar. <gülüyor> Böyle şeye, yarışma programlarındaki ve esra yerini aldı. Petiye <gülüyor> Nur Sabuncu merhaba Tuban demiş. Merhabalar efendim. İki buçuk yaşında oğlum var. Daha iyi anlaması için kurallar panosu yapmalı mıyım? Yapılabilir mi? Yapılmalı mı? Gibi sormuş. Mesela odasını toplamak, oyuncaklarını toplamak vesaire gibi demiş. Ne söylersin? Yani iki buçuk yaşını yapmak zorunda değil ama ihtiyaç duyuyorsa yapabilir. Neden olmasın sembollerle. Hı hı. Çocuğun mizacı çok önemli. Eğer ihtiyaç duyuyorsa çocuğun gidişatından yapabilir ama şart değil. Biz dört yaşta özellikle o dört yaş yani. sonrası kuralların net olarak konuşulması gerektiğini söylüyoruz. Hı hı. Evet. Ama neden Şimdi olmasın? Şimdi ne demiş? Heh. Engin Horoz kullanıcı adıyla. Benim e, kızım üç a, ay sonra 6 yaşına giriyor. Evet. Bir şeye kızdığında ben kendime başka bir anne baba bulacağım. Hı hı. Kendim tek başıma başka ev yapacağım. Sebebini sorduğumuzda ise siz beni sevmiyorsunuz. Sürekli kumanda hı hı. savaşı istiyor. Kumanda savaşı var. Kuma, e, kumanda konusunda çok ısrarcı. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yani hı. evdeki patron olmak istiyor sebebi. Evet. Aslında çok e, yaygın sorulardan, e, sorunlardan birisi. Evet Esra çok normal. Çocuğumuzun verdiği tepkileri lütfen. E, ağlayan bir bebek, karnı acıkan bir bebek nasıl ağlıyorsa kurallar konduğunda ilk başta çocuk da şaşıracaktır. Özellikle 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş bu 4-7 yaş arası bu tarz cümleleri kullanması çok normal. Ona sadece tatlılıkla ve şefkatle bakın. Sakin olun. E, o sırada laf dalışına girmeyin çünkü o sizi tekrar o şeyin içine sokmaya çalışıyor. Bunu fark edin. Kuralınız önceden belli olsun. Hayır tatlım şu an sürende oldu. E, ne yazık ki kapatmam gerekiyor çekiyor deyin. Diğer kısımlarda lütfen o şeye girmeyin ee, ve normal olduğunu unutmayın. Çocuğunuz sizi çok seviyor emin olabilirsiniz. Sakinleşmesini bekleyin çok önemli. Çocuk krize bak iyi ki bu da aklıma geldi. Şimdi çok seveyim söylemezsem çok üzülüyorum ben sonra. Ee, çocuğumuz çok yoğun bir duygusal atak yaşıyor diyelim ya da bize kızıyor, vuruyor, bağırıyor. Taslım bir saniye sakinleşelim burada sakinleşmek çok önemli sakinleşmeden çocuğumuzla konuşamayız önce bir çocuğumuzu odasına ya da başka bir odaya alıyoruz bu arada ben de sinirlenmiş olabilirim o sakindir ama e, kızım lütfen şu an senden 5 dakika istiyorum 5 dakika sonra sakinleşip geleceğim yanına gidin ve lütfen ona da sorun sakinleşmemiş olabilir sen de sakinleştin mi konuşalım mı? Kısacık yine onun yaşına uygun bir konuşmayla. Evet. Ee, çok normal yaşı gereği. Lütfen tutarlı olun, kararlı olun, sakin olun. Her şey çok yolunda. Bakın bu az önceki cümleler Ayşe Bitiktaş. Merhaba yayınlar. İki gün önce 3 yaşını bitirdi kızım. istediği olmayınca sürekli ağlıyor. Nasıl davranmalıyım, nasıl sakinleştirebilirim? Duymayın ağlamasını, net karar sakinleştirmeyi de doğru algılamalıyız değil evet. mi? Yani 3 yaşını bitirmiş artık 4'ten yaş alıyor. Evet. Ve... E, sürekli ağlaması artık. Yok, bunu e, kullanıyor artık. ihtiyaçtan ziyade evet, bir kesinlikle. kullanış. Kesinlikle önemli. Bunu kullanıyor diye. çocuk. Pekala e, Selin Sarıkaya böyle faydalı yayınlar daim olsun inşallah demiş. Teşekkür ederiz efendim. Benim 22 aylık kızım da yapma dediğim şeyleri gözüme baka baka yapıyor. <gülüyor> Bazen arkadaşlarına vurmaya çalışıyor uyarıyorum ama nasıl vazgeçirebilirim mi yayınlar demiş. Çok tatlı bu şekilde annesinin dikkatini çekmeyi öğrenmiş. E, yapma demek yerine belki şöyle hani hayır deyip elini şey yapıp çok sabırla yani Sonuçta çok küçük bir bebekten bahsediyoruz. Mesela ne yapıyor? Bardağı alıyor atıyor diyelim. Her seferinde hayır tatlım deyip tekrar yerine koyacağız. Ee, eğer durduramıyorsak çocuğumuz 22 aylıkken bunu durduramıyor olabiliriz. Hı hı. Ya da çocuğumuz 6 yaşındadır birilerine vurmasını o sırada kriz anıdır. Böyle durumlarda en son çare olarak lütfen o mekandan çocuğu alıp fiziksel olarak uzaklaştıralım. Hı. Çok işe yarıyor çünkü çok kriz anındayken sürekli bir şeylere vuruyorsa aynı anda ve gözünüzün içine baka baka vuruyor. Bir ben bunu yaşıyorum 15 aylık oğlumda. Ee, önce elinden vurduğu nesneyi alıyorum vurduğu için ondan bir mahrum bırakıyorum. Bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Yani bunu yaşıyoruz biz anneler olarak. Eliyle yapıyor aynı şeyi. Şimdi eliyle yapıyor ya cam kırılacak ya bir şey olacak bu sefer ne yapıyorum? O mekanlar uzaklaştırıyorum. Aşamalı olarak. Çok Öteki türlüsü de. daha büyük evet. tepki evet. aslında yani. Çok küçük dikkatini dağıtmaya uygun zamanlar. 3 yaş öncesi 4 yaş öncesi çocukların dikkatini hemen başka bir şeye odaklayabiliriz. Hı. Hı. Bu bir, güzel bir fırsat. Yapma deyip o konuyu odaklanmak yerine yapacağı şeyi yönlendirebiliriz evet. yavaş yavaş. Bir oyuncakla bir başka bir odada başka ya, bir, bir şeyle. Bir hocamız şöyle söylemişti Tuğba e, derste bize psikoloji bölümündeyken. E, anne baba olmak birazcık yani çocuktan zekisin yani. Yani buna inanın. <gülüyor> Çocuklar, siz çocuğunuzdan bekisiniz <gülüyor> buna inanın. Yani bunu çok akıllı olmak demektir. Yani hatta şöyle bir örnek vermişti. Çocukla bir iletişim anında konumuzla çok alakası yok ama e, hemen alıp mesela bardağı atıyor mesela. Bardak bir şey diyor efendim deyip hemen A, öyle mi deyip canı yanıyormuş deyip mesela işte bakın siz ondan akıllısınız. Hemen şöyle bir ortama bakın. E, çocuğun tatlı bir şekilde şefkat diliyle onu da anlayarak merak duygusunu olumluya kanalize ederek destek olun. Okul öncesi dönemde bu oyunlar Tabii. çok Tabii. daha faydalı olur. Şimdi Mustafa bilmiyorum beyefendi yoksa hanımefendi bazen ortak hesap kullanıyorsunuz evli olarak. Mesela hocam demiş kendi zamanımızdaki gibi hayat kurallarını koymamalıyız. Teknoloji sınırlamalarında daha fazla ileri gitmemeliyiz diye düşünüyorum demiş. Hocam teknoloji bağımlısı çocuğum var ve idare edemiyorum. Ders çalıştıramıyorum. Elinden alınca suçlu ben oluyorum. İyiliği için olduğunu bir türlü anlatamıyorum. Muhtemelen bu çocuk ya ortaokulda ergen beraber. yani evet hmm. e, suçlamaya gidiyorsa öyle tahmin ettim. Yaşı yazmamışsınız. E, yani kendi hayatımızdaki gibi sınırlı hani televizyon. Şimdi her yer ek teknoloji demek istiyor muhtemelen. Hmm. Yani hayatımızın bir parçası teknoloji. Ne zamana hmm. kadar ekran sınırlaması koyabiliriz gibi bir sistemin hmm. Ergenlikte hmm. de sınırlamalar hala devam eder. Sınırlamalar hmm. çok... Çocuğun yaşına uygun olmalıdır tabii ki 7 yaşındaki kardeşiyle aynı saatlerde aynı ekrana bakma süresi onun için uygun değildir ama eğer e, kuralı u, kurala uymadıysa mesela hafta sonları iki saat e, bilgisayar oyunu oynama hakkı var diyelim çocuğumuzun eğer kurala uymadıysa bedelini ödeyecek hı hı. sonraki hafta bilgisayara girmeyecek evet. sizi suçlayabilir bakın bu da Kötüten önemli gözar suçlayabilir hı hı. kötü annesin der yapar evet. yani burada değişmeyecek bir şey hı hı. şu var tutarsız anne olmaktansa anlık duygu ve öfke ile söylenen o cümle geçici ama tutarsızlık ve e, istikrarsız e, ebeveyn tutumu tüm hayatını etkileyecek ama burada şu şunu belirtmek lazım eğer bir ergenden söz ediyorsak Hı -hı. yani hayır bitti işte semboller falan değil karşımıza alıyoruz. Yetişkin. Gibi. Karşımızda sanki eşimiz var ve eşimizden bir şey rica ediyormuş gibi yani bir yetişkin var zaten sonuçta karşımızda. Hı -hı. Tatlım e, bu biliyorsun senin için uygun değil e, böyle bir yola gitmemiz gerekiyor deyip gerçekten karşılıklı uzlaşıyla bu kararı almanız gerekiyor. Birlikte. Ama bir şey. e, yine de bir iktidar olması gerekiyor anne baba da bunu da Hı -hı. unutmayalım. Ergenlik sınırlılıkları olan bir özgürlük dönemidir. Güzel. Sınırlılıkları Gizli olan iplerle hı. çocuğumuzu her zaman kontrol evet, edeceğiz. bu da önemli çünkü Türkiye onların gibi. da aynen e, kaygısını azaltan faktörlerden. Hı hı. Zera Karatay, merhaba Tuban benim iki buçuk yaşında oğlum var demiş Allah bağışlasın. Kuralları hiç sevmiyormuş sevgili Esra. Saatinde yemek yemiyor, saatinde uyumuyor, ben de zorlanıyorum, yumuşak davranıyorum. 2,5 yaşında nasıl sert davranasın zaten de evet. tatlı yumuşak davranmak ya tatlı evet. sert davranmak mı diyelim nasıl diyelim ee, ne dersin? Zaten burada bu konuşmaların sonucu olarak sert davranmayı lütfen algılamayalım. Evet. Böyle bir şeyi kesinlikle zaten Yumuşak söylemiyoruz. Konuşalım. Yumuşak da kasıt ne aslında? Yumuşak davranıyorumdan kasıt e, e, kararlı davranamıyorum aslında. <gülüyor> biz onu söyleyelim yani. Evet. Yumuşak kararlı davranacağız olması. eşit kararlı. Ses tonumuz her zamanki evet. gibi onu her zaman çok seveceğiz, koruyacağız, kollayacağız. Kurallara uymasa bile sadece davranışına olumsuz düşündüğümüzü fark ettireceğiz. Evet. Şahsına bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü biz onu sonsuz seviyoruz ama bir yandan da kararlı ve istikrarlı. Bir yapar, iki yapar, üç yapar. Bakın şöyle bir örnek verelim mesela isterseniz. Ee, iki buçuk yaşları artık yavaş yavaş yataktan ayrılma dönemi çocuk her seferinde gece yanınıza geliyor diyelim. Çok güzel bir örnek oldu şu an aklıma gelen e, çok sık yaşandığı için. Kalkıyor anne, baba. E, tatlım burası senin yatağın değil. Sen artık kendi kendine uyuyabiliyorsun. Biliyorsun bunu önceden konuşmuştuk. Hadi gel. Beş dakika yanında dururum. Üç saat sonra tekrar geldi tatlım. Burası senin yatağın değil. Hadi gel. Hatta abim de sonra konuşmaya bile gerek yok. Uyku hali. Hadi gel tatlım. <gülüyor> yani oluyor hani ha? Anlatabiliyor muyum? Yani... Bakın anne hep gülümsüyor. Anne sakin sabırlı. Ee, bu arada anne sakin sabırlı kalmak da zorlanacaktır. Çok normal. Hani bunu böyle konuşuyoruz ama peki ne yapacağız? Lütfen anneler, babalar, çocuklarla ilgilenen, bakım veren kişiler kendinize alanlar yaratın. Evet. Dünyanın yükünü sırtınıza almayın. Gereksiz misafirleri almayın çocuğunuza. Eğer çocuğunuza e, sıkışıp da kurallara uymadığı için öfkelenecekseniz ee, bir kere siz yani. acaba ne kadar kurallara uyuyorsunuz çocuğunuzun bağırması yasak? Sen çocuğuma bağırma dedim deyip bağırıyorsan şimdi burada iki çok önemli şey var söz ve davranış sözlerle davranışlar bir bütün olduğu zaman çocuğa gerekli mesaj gidiyor ben ne kadar rol modelim. Evet çok fazla kuralları delme olayı olarak da bir soru daha alacağım DM'ye de bakayım hep yorumlara baktım DM'lerden de yazmışlar ve vaktim yine daralıyor ama şunu eklemeden geçemeyeceğim şimdi diyor ki çocuk geliyor 9'da yatış saati ama siz oturuyorsunuz ben niye yatıyorum? Kıyaslamaya girecek burada. Burada aslında yetişkinlerin kurallarıyla çocukların kurallarının da farklı olabileceğini hissettirmek. Mesela evet. böyle bir diyen soru var. Böyle bir diyen bir çocuğu var. 6 yaşında, genelde 7 evet. yaşında. Zaten okul öncesi biraz aşılınca bu isyanlar. Ben Aş niye oturmuyorum? Ben de dizi izleyeceğim diyen bilmiş bilmiş. Evet. Nasıl yaklaşmalı anne baba burada? Şimdi kuralı koyarken şöyle düşünelim. Çocuğa pat diye hayır sen 9,5'da yatıyorsun bitti dersek 6-7 yaşındaki bir çocuk için sadece hareket... Ona saygısızlık demek bu. Hmm. Karşımızdaki kişiye saygı duyacağız. 2 aylık da olsa 6 yaşta olsa 20 yaşında da olsa. Dolayısıyla karşısına geçip benim nedenini anlatmam gerekiyor. Yaşına uygun belli bir yere kadar baktığınız çocuğunuz laftalaşına girmeye devam ediyor. Hani dedik ya bir yaşa bir cümleyle açıklama 6 yaşa 6 cümleyle açıklama diye ardından lütfen... Ee, daha da o girdaba girmeyin kesin tatlım e, maalesef bu şekilde. İstersen mesela çocuk çok zorluyor. Anne diyor aşağıya ben kendim inebilirim. Anne ben yarım saat daha geç yatabilirim. Belki de bir gelişim hatadır. Belki gerçekten çocuk bunu yapabileceğini düşünüyordur. Lütfen ona şans verin. Ama çocuğunuzu iyi gözlemlemeniz çok önemli burada. Anne ben kendim aşağı inmek istiyorum. Benim oğlum bunu bana bu yaz söyledi. <gülüyor> ve yani hani e, bu talebi duyunca ben çok şaşırdım. Anne dedi ben kendim... Ne desem diye düşündüm başta belki. Evet yapabilirsin dedim. İlk birkaç gün kontrol ettim. Zaten hani e, site içinde ama mesela 4 yaşındaki, 3 yaşındaki bir çocuğu tek başına inmesine müsaade etmeyiz. İnebilirsin dedim ve kendisi inmeyiyor. A baktık saatlere kurallara uyuyor. Gel dediğimizde geliyor ezan sesi mesela bizim için kural ezan sesi alarmımız o. Ne yapıyor ezan sesinde çıkıyor. Çıkmazsa ertesi gün e, bunun bedelini öder. Hı hı. Zaman geçerli. Son bir soru alayım diyemeden Fatma Hanım merhaba Tuba Hanım kızım 4,5 yaşında bu zamana kadar ona her şeyi açıklayarak nedenlerini anlatarak ceza vermeden ve çok fazla hayır demeden büyüttüm şu an 1,5 yaşında olan bir kardeşi var kızımla bugüne kadar kaliteli vakit geçirdim ama artık zamanımı yetiremiyorum kızıma ve onun bu agresif bir çocuk haline getirdi dönemsel olduğunu düşünüyorum ona sakince yaklaşmaya çalışıyorum ama kızımda şiddet eğilimine kadar gitti ona nasıl davranabilirim? Son sorumda efendim vaktim çok çok daraldı. Çok derin bir konu. Kardeş kısk kıskançlığı başlığı altında konuşmak lazım ama sonuçta değişen dengeler var. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Annede bir vicdan azabı görüyorum. Anne evet. vicdan azabını hissettiği sürece en mükemmel anneyi olsa bile çocuk bunu fark eder. Duyguyu emer buna şiddet olarak ya da farklı yollarla geri teper. E, yaptığınız şeyde hiçbir hata yok. E, çok güzel bir bilinçli bir anne gibi e, kendinizi izah ettiniz. E, bunun artık hayatın bir gerçeği olduğunu kendiniz kabul ederseniz çocuğun da o rahatlığı fark edecektir. Süreci daha rahat kabul edecektir. Bunun dışında sosyal destek çok önemli. Babanın desteği eski rutinli mümkün mertebe çocuğun bozmamaya çalışmamız gerekiyor. Şiddet hareketlerini de söndüreceğiz. Net kural koyacağız. Kurala uymuyorsa da bedelini Hı. ödeyecek. Şimdi programı bitirecektim ama bir soru geldi kulağıma. Konumuz dışında belki ama depremde Hı. etkilenen çocuklar için Hı. belki uzatacağız 5 dakika gibi bir süren var. Şimdi e, çocuklar şu an yaşayan yani onunla yüzleşen, e, evet. sarsıntı güç altından e, çıkan hı hı. E, hemen mi müdahale edilmeli gibi bir soru var. Sanırım deprem bölgesinden yazmış izleyenimiz. Yoksa hı. bunun bir dinlendirme bir bekleme evet. sürecinde mi e, bir psikolojik destek alınmalı bu süreç? Depremi yaşayan bir çocuktan mı bahsediyoruz? Evet depremi yaşayan bir Şimdi şöyle depremi yaşayan çocuk yetişkin herkes için ilk tavsiye ettiğimiz şey hemen güvenli bir yere gitmesi. Mümkünse o kişiye dokunulması. Hı hı. E, ki nitek kim Elif ve Ayda ve Bekle Parmak bu Umut var hareketi mesela şu an artık slogan oldu. Hemen dokunun. Eğer varsa bir battaniye gibi bir şey üzerine atın çocuğun. Yakınları varsa hemen onlarla bir teması Çünkü çocuk o sırada yakınına arıyor. Hı hı. Ee, Zaten bu da görevlilerimiz Arama Kurtarma ekibine buradan sonsuz teşekkürler. Evet. Çok, çok inanılmaz bilinçli yaklaştı. Evet etti. kesinlikle o görmek Tutma hareketi bile değil. hatta ben bunu sosyal medyada paylaşmak istiyordum dün. O parmağını tutuyor ya enkazın altında. Bu inanılmaz bir somatik deneyimleme örneğidir. Şu hareket dahi yani ben buradayım tanıdık birisi olmasa bile tatlım biz buradayız hareketi çocuğu çok rahatlatacaktır. Sıcak bir şeyler hemen ikram edilmeli. Ardından da çocukla böyle konuşma hareketleriyle güvende olduğu şu anda güvendesin iyisin. Her şey yolunda çok net ve somut ifadelerle çocuğun burada olduğunu. Şöyle bir şey daha yapsınlar yine küçük bir tavsiye. Hadi etrafındaki sarı nesneleri görüyor musun? Bana bir gösterir misin? Gibi şimdi ve buradaya gelmesine. Çünkü çocuk zihninde muhtemel antrenmanı hala yaşıyor. Şimdi ve buradaya gelmesi için elinden geleni etrafındaki insanlar evet, Hastaneye kaldırıldı çocuk. Ya da evde ya da hiç küçük altından kalkmadı ama yaşadı onu. Tabii o yani sarsıntıyı. Haberleri izleyen çocuklara dahi bu yapılma. Aynen. Yani orada da devam edeceğimiz şey evet, evet. E, aşamalı olarak yanındayız olduğumuzu hissetmek, ten teması, hı -hı. göz teması, ses teması, hı -hı. güvende olduğunu hissetmesi ve hı -hı. şimdi ve buradayla ilgili aktiviteler. Kesinlikle. Özellikle okul öncesi dönemler içinde bu aktiviteler çok var. Hı -hı. Ama tabii ki bu bu izin, bir de kayıplar söz konusuysa bu izin bir uzman tarafından takip edilmesi de çok önemli değil Kesinlikle. mi? Gönüllü ekipler de var benim. Hı -hı. Evet, tarafıyla. aynı o şekilde. Orada, hı -hı. Böyle cevap vermiş olalım. Efendim süremin sonuna geldim. Tamam bitiriyorum kapatıyorum. Sevgili Esra çok teşekkür ediyorum. Ay, Güzel katkılar. Çok tatlı tatlı anlatmasından çok seviyorum ayrı bir şekilde alıyorum onu çok ağırlamaktan her, her konumuz kıymetli ama Esra bu haliyle şahsına münhasır bir psikolog efendim. Teşekkür Tekrar ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ve efendim bugün de bize ailen sürenin sonuna geldik. Ee, yine adım adım insanda bir başka öykü ve konuyla yine ekranlara geleceğiz. Perşembe günü görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun sağ selamet kalın. Hoşçakalın.